Evet bugün dünün sorusu bir Müslüman Kur'an-ı Kerim dışındaki diğer semavi kitaplara da inanmalı mıdır onlara da iman etmeli midir? Seyircilerimizin e, hepsi de doğru cevap ve güzel cevaplar verdiler. Zaten e, Amentü diye okuduğumuz o e, cümleler de Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve kitabihi değil ve rusulihi ve rasulühi değil. Bunlar yani çoğu izarelerde var. Çoğul, yani ben Allah'a inandım, meleklerine ne inandım, kitaplarına inandım, kitabına değil. Hı hı. Ve resul peygamberlerine inandım diyoruz. Ve, ve resul değil. Yani bir peygamber inandım demiyoruz. Yani son peygamberle iş bitmiyor. Dolayısıyla bir ayeti kerime okuyarak e, bu, bu bunun e, Kur'an-ı Kerim'de de nasıl geçtiğine e, bir işaret etmek isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü amanna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim'e ve ve İshak'a ve Yakube'e ve asbati ve ma Musa ve min rabbihim la minhum Bakara suresinin 136. ayeti. Burada peygamberlerin birçoğu saydı. İbrahim Aleyhisselam'dan İsmail Aleyhisselam, İsa, Yakup, torunları efendim Musa, İsa aleyhisselam hepsini de saydı. Yani bu ayette diyor ki biz sana indirilene ve senden önceki bu bu bu peygamberlerin hepsine de indirilen inanırız. Başka türlü zaten imanın şartı yerine gelmiş olmaz. Evet. Ama seyircilerimiz de dediler. Ne dediler? Ee, Allah göndermiştir Tevrat'ı, Efendimiz Zebur'u, İncil'i ancak onlar asli suretine kalmamıştır. Asli suretinde yani geliş şekliyle kalmadığına dair de birçok deliller ileri sürülebilir. Birçok deliller ileri sürülebilir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Tevrat'ın indiği dil ile bugün mevcut bir Tevrat bulabilir misiniz? İncil'in indiği dil ile mevcut bir tane İncil bulabilir misiniz? Orijinali olmayan, yani bir kitabı tercüme diyorsunuz. Bir tercüme ne kadar başarılı olursa olsun, en iyi, en bu işin uzmanı olan bir kişi tercüme ederse etsin, %65-70'e yaklaşamıyor başarı oranı. Kitabın yansıtığı evet. Dolayısıyla zaten başta başta bu e, kitabın orijinalinin olmaması yani bugün bir Hristiyan çıksın desin veya bir Yahudi desin ki evet benim kitabımın orijinali vardır burada desin. Hz. İsa'ya ve Hz. Musa'ya geldiği şekliyle söylesin desin ki işte burada amenna iman ederiz. Zaten sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama da gelen, gelen Kur'an-ı Kerim o e, kitapları tasdik edici olarak gelmiştir. Musaddiqan, evet. İmabeyne Yedeyye. Yani var olan kitapları Allahu Teala'nın önceki kitaplarını tasdik eder Kur'an-ı Kerim. Zaten Hı. tasdik etmezse haşa tasdik etmemesi mümkün değil. Yüzde bir ihtimal bile olmaz da. Tasdik etmezse zaten önceki kitaplar hangisi ilahi? O zaman hepsi ilahi ve hepsinin adı da aynı. Yani İslam dini. Hatta ayeti kerime de onu da böyle anlamamız lazım. Doğrusu da budur. Ve men yapti gayril <gülüyor> islamı diyen bismillahirrahman. Ve men yapti gayril <gülüyor> islamı dinen felen Her kim ki İslam'dan başka bir din talep ederse, yani uyarsa, öyle bir dini benimserse ondan kabul edilmez. Buradaki İslam kelimesini evet mutlak manada Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a gelen dindir. Ama Hz. Adem'e verilen Hz. Musa aleyhisselam Hz. İsa aleyhisselama verilen dinlerin de adı İslam'dan başka bir şey değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetleri size okuyabilirim. Şu anda zaman yetersizliğinden yapamıyorum. Hepsinde de mesela Kur'an-ı Kerim'de İncil'de var olan ilkeler Kur'an-ı Kerim'de İncil'de şunları şunları emretmiştik. Onların başında şu gelir tek Allah inancı, ahiret inancı imanın şartları mutlaka Tevrat'ta, İncil'de ilahi kitaplarda hepsinde mevcuttur. Hepsinde mevcuttur. Ve hiçbir şekilde birbirlerine muhalif olamazdır. Zaten buna göre her kim ki İslam'dan başka bir din isterse demek, yani Allah'ın gönderdiği din, o da nedir? Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gönderilen dinlerin hepsidir. Yani bütün kitapların tamamıdır. Bu şekilde anlamamız lazım. Sevgili Peygamberimizin de burada, tabii kitapla alakalı olarak peygamber olması bakımından, diğer peygamberlerle kendisini kıyaslarken şunu der, bir saray düşünün diyor. Sarayın her şeyi mükemmel. Muhteşem bir saray. E, tuğlalar mükemmel örülmüş ve dizilmiş. Orada bir boşluk kalmış. Bir boşluk var, bir tuğla boşluğu. İşte o boşluğu dolduran da benim diyor. Peygamberler de böyledir. Bugün yeryüzünde dünya kadar mütefekkir, filozof, efendim, düşünür var. Hiçbirisinin görüşü, düşüncesi bir diğerle aynen örtüşmez. Ama peygamberlerin sözlerine bakın. Onların getirdiği vayda. Hepsi de birbirlerine örtüşür. Evet. Hiçbirisi birisine muhalif değildir. Neden? Çünkü hepsini de gönderen tek Allah'tır. Ve hepsindeki ana ilkeler, temel ilkeler aynıdır. Onun için Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a bütün Allah'ın gönderdiği kitaplarına inanmak zorundayız ki mümin olalım. Ancak bugünkü manasıyla muharref olan, yani tahrif edilmiş, bozulmuş olan kitapların var haliyle, mevcut haline inanmamız Kesinlikle istenmiyordu. Evet. Hocam, e, o da ki tahrif olmamış olsaydı, yani evet. bozulmamış olsaydı bile şu an e, ona göre amel edilir edilir miydi? Bozulmamış olsaydı zaten Kur'an-ı Kerim gönderilmezdi. Yani bir Allah'ın gönderdiği bir kitap tahrife uğruyor. kayda geçirilemedi. Demin e, bir maddesini zikrettiğimde ikinci bir maddeyi de şu şekilde zikredebiliriz. E, Kur'an-ı Kerim'e nasip olan bir özellik vardır. Bu nedir? Efendim vahiy katipleri diyoruz malumunuz. Vahiy katipleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahiy geldikçe Peygamberimiz onlara görev vermiştir, oturup yazmışlardır. Evet. Diğer önceki kitaplara böyle bir e, özellik nasip olmamıştır. Onlar bu şekilde direkt yazıya geçirilerek günümüze kadar ulaşmamıştır. Bugün mesela Tevrat'ın başını açınız kitap mukaddesi. Kitap Mukaddes'in başında işte yaratılış gelir. Yaratılış yine siz ulaşabilirsiniz. E, orada Bakara suresini açın bakın ee, anlatılan konular yani Hz. Adem'in yaratılışı efendim cennette konuşu e, Hz. ile oradaki yaşantısı, yasak meyve yemeleri, tevbe etmeleri çıkmaları o konular e, genel olarak birbirleriyle örtüşür Evet. Yani, dolayısıyla yani biz şunu da diyemeyiz efendim Tevrat'ta ya da İncil'de Hiçbir ayeti ya da hiçbir kelimesi, cümlesi asla ve asla doğru değildir. Onu da diyemeyiz tabii. Kesinlikle diyemeyiz. Çünkü Peygamberimiz bir de şu tavsiyede bulunmuştur. Yani size ehli kitapla ilgili bir şeyler geldiği zaman doğru olan, sizin kitabınıza uygul olanları kabul ediniz. Hakkında bilginiz yoksa ne inkar ederiz ne de efendim inanırız deyin ortada bırakın. Çünkü Kur'an-ı Kerim hepsinin de ilkelerini toplamıştır. Ve kısaca şunu diyebiliriz, elbette ki Tevrat'ın içinde de, İncil'in içinde de Kur'an-ı Kerim ile örtüşen, birebir örtüşen hatta, birebir örtüşen ayetler mevcuttur. E, bu da kaynağında aynı olduğunu gösteriyor. O da çok evet. önemli. Ya.